Allahu Akbar の言葉はあなたの言葉です。私はあなたの言葉です。あなたの言葉はあなたの言葉です。あなたの言葉はあなたの言葉です。あなたの言葉はあなたの言葉です。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 Soğuk su, dolu kar gibi yağan şeyleri nasıl Allah yeryüzünü onlarla temizliyorsa bizlerden de kiri, pası, günahı böyle temizlesin. Razı olarak ölmeyi ve razı olarak cennete girmeyi nasip etsin. Kabir azabından, cehennem azabından, yeryüzünün, canlıların her şeyin fitnesinden bizleri korusun. Kavmimizin işlediği günahlardan Allah Azze ve Celle bizleri mesul tutmasın. Yaşadığımız yerde ve bütün Müslümanların olduğu yere fitneyi, fesadı uzak tutsun. Bizleri bir araya getiren, çekip çeviren Rabbani alimlerin, liderlerin gelmesini nasip etsin. Rabbim sancağı altında birleşen samimi kullardan eylesin bizler. Evet kardeşlerim, geçen hafta Tevekkül dersini işlemiştim,、yani、başlamıştım. Bugün tevekkül meselesine devam edeceğiz. Tevekkülden direkt alakalı bazı meseleler var. Ki bu meseleler anlaşılmadan, tevhidi meselelerden tevekkülün anlaşılması da mümkün değil demiştik. Çünkü iman tevhidin zeminidir. İmanda bazı noktalar, şubeler anlaşılmayınca tevhiddeki meselelerin de anlaşılması mümkün değil dedik. Ve belli bir girişten sonra geldik rızık verenin Rezzak'ın Allah Azze ve Celle olduğuna orada bırakmıştık. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle kendisini bize tanıtırken ilk sorduğu sorulardan birisi şudur. Isku veren kim? Deki Allah. Yani soran kendisi, cevabını veren de kimdir kendisi. Bu aynı zamanda Allah Hazreti ve Celle'nin rezak sıfatının da nedir? Ön plana tanınmasına, isim ve sıfatının da ortaya çıkmasına sebep olan meselelerden bir tanesidir. Evet, bütün canlıların yaşam Mücadelesinde rızkını veren kimdir? Allah'tır. Hatta geçen derste üzerinde hassasiyetlen durduğumuz meseleler vardı. En son vermiş olduğumuz meseleleri de hatırlayacak olursanız, atalarımız ne derdi çiftçiler için? Yeri ekmeyen göye ne yapmaz, bakmaz. Çünkü kafir olsun, Müslüman olsun, kim olursa olsun. Çiftçi tohumu ekti mi? Direk göğe bakar. Ben görevimi yaptım. Artık sen sıra sende. Rahmeti verecek, güneşi gösterecek. Yani bunu bitirecek, şekillendirecek sensin de Rabbına apardır rezak olarak tanırdı. Ama maalesef günümüzdeki insanlar çalıştıkları sabah sekiz akşam beş veya kurdukları bir ticaretli her neyse aldıkları bir görevle maaşı hak ettiklerini ve hayatlarını ikame ettiklerini onu ben kazandım deyip Karun gibi irili ufaklı boy çap çapsız artık her neyse、e, böbürlenmeye girmiştir insanoğlu halbuki her yaşayan canlının rızkını veren Allah Azze ve Celle'dir ve Rabbimiz subhanahu ve teala Resulünün diliyle bize şunu söylemiştir Kullarımı söyle, rızkım daraldı veya kesildi diye rızkını masiyadan, haramdan aramasın. Ben bir kula neyi taksim etmişsem o ona ulaşmadan oruh o, o bedenden ne yapmaz, ayrılmaz demiştir. Rızkı veren kimdir? Allah'tır. Ve hatta bir jenin ana rahmine düştüğünde, üç kırk gün geçtiğinde Allah bir melek gönderir. Melek sorar. Bunun rızkı ne? Yani sen daha ana rahmine düştüğünde tayin edilen bir rızkın peşinde koşan bir insansın. Sen bunu helalından ya da haramından ne yapıyorsun? Bunun peşinden giderek kulluğunu ne yapıyorsun? Yerine getirmiş oluyorsun. Artık hadis-i şerifte şu dört şeyin veyahut beş şeyin hesabını vermeden Ayaklar mahşer yerinden ne yapmıyor? Ayrılmıyor. Bunlardan birisi nedir? Malını nereden kazandın? Nerede harcadın? Cimcilik mi yaptın? Müslüflik mi yaptın? İstaf mı yaptın? Artık ne yaptıysan. Ama onu sana veren kim? Allah Azze ve Celle. Kardeşlerim Rezzak isminin kulun alacağı haz ve nasibin önemleri üç kısımda değerlendirilir ki bunu kafanıza Yazmanızı tavsiye ederim. Birincisi kulun istediği rızıkları talep etmesi için helal yollardan sebeplere yapıştıktan sonra Rabbına müracaat etmesi lazımdır. Yani fiili duasını yaptıktan, rızık aramak için çalıştıktan sonra bunu dille, gönülle Rabbına dönerek ne yapacak? Dua edecek. Aynen Musa Aleyhisselam'ın Rabb'im kendini bana göster sana bakayım diyerek makamların en büyüğünü Rabb'imden istediği gibi acıktığında bedeninin ihtiyacı olan rızkı da Rabb'im bana hayırdan hangi şeyi indirirsen gerçekten ben ona çok muhtacım diyerek Allah'tan da ne yapmıştır? Rızık talep etmiştir. İkincisi sebeplere yapıştıktan sonra rızıkları taksim eden Allah'ın taksimine razı olacaksın yani ona niye bu kadar çok buna niye kadar az demeyeceksin Allah senin taksimine ne kadar razı olmuşsa ona ne yapacaksın kanaat edeceksin ve verdiğine de şükredeceksin üçüncüsü ise Allah'ın rızık hazinesinden kendisine verdiğini emrettiği şu şekilde Allah yolunda infak edecek Ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle onlar ki infak ettiği zaman ne israf ederler ne de cimrilik yaparlar. Allah yolunda infakları ikisi arasında ortalama bir yol olur diyor. Her insanın kafir de olsa müşrik de olsa rızkı kime aittir? Allah'a aittir. Allah bütün canlılara yetecek miktarda rızık vermiştir ama bazen yeryüzündeki zalim zorbalar kapitalist sömürgeci yapıya sahip insanlar insanların haklarını gaspederler ve gasp etmeye yeltenirler birçok kıyma şuna buna giderler kendileri lüks içindeyken birilerine ne yaparlar açlık sefaleter sürüklerler ama ne yaparlarsa yapsınlar kime ne takdir edilirse o gelir ve Allah Azze ve Celle onların cezasını ne yapar bazen toplu bazen ferden bazen de bazı olaylarla verir. Dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de geçmiş ümmetlerinin başına gelen birçok felaketler var, bela ve musibetler var. Daha önceki derslerde Kur'an kıssalar diye işlemiştim hatırlarsanız. Kimini bir fırtınayla, kiminin depremle, kimini sesle, kimini yağmurla, kimini şimşekle ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle Allah'a Yok etmiştir o kavimleri. Bugün de aynı kardeşlerim. Değişen bir şey yok. Bugün adını ne diyorlar? Bilmem ne tayfunu, bilmem kraliçe tayfunu, bilmem ne şunu, bilmem tsunami, işte toprahana coştu, gökbaba bilmem ne yaptı. Adını değiştirerek yumuşatmaya çalışıyorlar değil. Bu Allah'ın bir belasıdır. Allah o topluluklara nasıl verip helak etmişse bunlara da aynı belayı hak edenlere ne yapıyor? Gönderiyor ve onlar da hak ettiği cezayı ne yapıyor? Alıyor. Ha, bela mı subet? Kafiri hizaya getirmiş mi? Yok. Yahudilere, İsrailoğullarına bakın dört kitapta lanet denen kesim. Bu sadece müminlere fayda veren bir şeydir. Ancak onlar tövbeder, kendilerine ne yapar? Çeki düzen verir. Bu kıssaları gören Müslüman aklını başına alır. Gidişatını ne yapar? Düzeltilir kendine çekici düzen verir. Ama kafirlerin sadece ne yapar? Öfkesini kadabını artırır. Aynı İbrahim aleyhisselamın putları kırıp da çekici birinin kafasına koyup kızmıştır, işte kırmıştır dediğinde onlar şunu dememiş ki hiç kızmayan, harekete demeyen, kendisini koruyamayan nasıl yani kalkalda gider onu kırar veya nasıl bize ilah olur dememiş. Kimi suçlamışlar? Putları kiran İbrahim Aleyhisselam'a kızmış, onun üzerine yürümüşlerdir. Yani hakkı ne yapamamışlar, görememişler. Çünkü işlenen günah, gidişatın bozukluğu, insanların hedefini kaybetmesi, tevhidi çizginin gitmesi, Allah'ın verdiği nimetlerin kadri kıymeti bilinmeyip de azma, övünme, kibirlenme, büyüklenme, kasılma. Yani konumuna göre artık her neyse. Bu olduğumu artık sapma başlamıştır. Onların gözleri vardır ama ne yapmazlar, göremezler. Kulakları vardır hakkı işi temezler. Gönülleri vardır ama artık setler çekilmiştir. Onlar doğruyu ne yapamazlar, göremezler. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın bir savaşta sahabenin bir tanesi savaşırken karşısına birisi çıkıyor. Hemen yüz çeviriyor. Sonra yine savaşıyor. Karşısına yine o adam çıkıyor. Yüz çeviriyor. Sonra yine savaşıyor. Yüz çeviriyor. Sonra bir vuruyor. Adamı ikiye bölüyor. Kimdi bu? O onun babasıydı. Ebu Ubeyde bin Cerrah. Allah onlardan razı olsun. Yani savaşta bile insanlar Yakın akrabası bile olsa, Allah düşmanıysa, karşısına gelmişse yapılacak. Ne olur? Yapılır. Ama dinde en ufak bir emir, bir nehi yerine getirilmediğinde, küçük insanı nasıl büyüğe, şerre götürüyorsa, taşıyorsa ufacık bir şey, aynen Bakara suresindeki o nehirden geçerken kana kana su içmeyin hadisesi, Talut'tan Cağut kıssasında, Rüşmanı görüp de bir su içme günahı kalplerine korku giriyor ve tabanları ne yapıyor yağlıyorlar. Yani işlenen ufacık bir günah dahi olsa hafife alınmamalı bu insanda Allah korkusunu eritir. Ahirete imanı ne yapar zayıflatır ve bu da insanı adım adım günaha götürür. Artık günah aynen insana ne olurak gelir bir sinek konmuş da. Şöyle etmiş, gitmiş gibi hisseder. Evet, demek ki Allah Azze ve Celle'nin rezzaklığıyla tevekkül arasında direk orantılı ne varmış? İlişkisi varmış. Bütün kulların her şeyi Allah'a ait rızkı. Allah dilediğine dilediği şekilde rızkı ne yapar? Verilmiş. Herkes rızkına ne yapacak? Raz olacak. Raz olacak. Üçüncü bir şık ise ancak Allah'ın verdiğinden kimler infak edebilir? Müminler. Müminler. Öyleyse rızkında üzerinde verilen rızığın üzerinde de ne varmış? Bazı haklar var. Zekatın dışında sadaka infak gibi bunu da müminlerin ne yapması? Yapması gerekir ki Allah'ın rızası kazanasın. <gülüyor> Aleyküm selam. Şimdi Tevekkülün bir de kader boyutu var kardeşlerim. Kader ve tevekkül meselesine bakacak olursak, öteden beri amaçlı ve tek taraflı bir kavram değil. Bunun nedeni, tevekkül sözcüğünün verdiği esnek anlamda değil, bu tevekkül kelimesi insanlara çok çarpık girmiş. Çarpık girince, bütün kavramların içi boşaldığı gibi, Tevekkül kelimesinin de içi boşalmış. Onun için rızık, kader bu yönünü ele alma mecburiyetinde hissettim. Tevekkülü öyle bir ele almışlar ki işte koskoca bir ta tasavvuf taifesi, tarikat taifesi hep yanlış mana yüklemelerinden meydana çıkmış. Asalak, oturan, çalışmayan, insanların verdikleriyle yetinen yani bacasız bir fabrika haline gelmişler tarikatlar bugün bakın. Bir tane fabrikası yok ama heriflerin oturdukları yatlara, gatlara bindikleri şeylere bak. Daha düne kadar mesela bir mikrofonu bile kullanmayan bir dat diyen son model Mercedes'lere biniyorlar. Dev'e binsene lan, eşeğe binsene, madem bir dat, değil mi? Olabilir. Neyse, tevekkül kelimesi de kardeşlerim kasıtlı, kasıtsız yani kasıtlı da yapılmış, kasıtsız da. yorumlanması, işlerinin boşaltılması insanların da yanlış anlamalarına sebep olmuş. Ama Müslüman her meselede olduğu gibi vahyin kaynaklarına gitse, insanları devre dışı bırakarak hatasız, eksik olmayan, içinde tenevvat yani birbirine ters, tezat olmayan Kur'an ve sünnete gitse Her meselede ne olur? Güzelir. İhtilaf ettiğinizde Ali'ye, Veli'ye, Selami'ye, Sali'ye gidin demiyor Allah. Ne diyor? Allah'a ve Resul'una gidin. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır diyor. Bu kelimede de Kur'an'a, sünnete gidilse en doğru mana, pürüzsüz mana, hasıtsız manayı orada ne yaparsınız? Alırsınız ki geçen hafta Tevekküllerin alakalı gelen bütün ayetleri ne yaptık? Çıkarttık. Direkt manasını orada ne yapıyorsunuz? Görüyorsunuz. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Biliyorsunuz bir toplumun ifsadını düzeltme iki şekildedir. Birincisi okumayan, inandım diyen topluluğu vahyin kaynaklarını okutma. İkincisi de o okuduğu şeyin, Doğru algılaması için bir alimin yanında ilim alması. Ne yazık ki bizler okuduğumuzu anladık deyip kafamıza göre hareket ediyoruz. Tamam bir alime muakkak ihtiyacımız var diyerek onu tutup Rabb ilan ediyoruz. İkisinde de ifrata kaçarak gene de düzenimizi ne yapabiliyoruz boza biliyoruz. Allah bize sahabenin iman ettiği gibi iman etmeyi nasibessin. Onların vahye sarıldığı gibi sarılmayı bizlere de ne yapsın nasip etsin. Biliyorsunuz sahabenin birisi birine geliyor diyor ki babam diyor Ömer temettü haccını ne yaptı? Yasakladı. Halife Ebu Bekir de yasakladı diyor. Sahabe ne diyor? Sübhanallah diyor. Allah Resulü yapmıştır diyor. İyi、ama diyor Halife Ebu Bekir de böyle ben sana Allah Resulü yapmış diyorum sen daha hala falanı filanı karıştırıyorsun diyor. Allah bize böyle iman etmeyi nasip etsin. Peygamber aleyhisselam yaptıysa iş bitmiştir diyor. Bir sahabenin yaptığı yanlışı öbür sahabe ne yapıyor? Düzeltiyor ve doğrunun yaşanmasına sebep oluyor. Öbürü de yanlışından ne yapıyor? Dönüyor. Bugün durum aynı ortam mı? Yok. Bugün insanlar yanlışta o kadar kemikleşmiş ki dönme mümkün değil. Hele hele dönmeyi bırak itham edilen indirilen vahiy olmuş. Yani Allah ve Resulü pasifize edilerek insanların sözleri onun önüne getirildiği gibi şöyle de bir neticeye varılmış. Ya sen anlamazsın. Yani bunu bu alimler sizden daha iyi anlar, daha iyi özümser. Onların dediği yapılır. Sen onların dediği gibi anlayabilmen için işte şu kadar ilim öğrenmen, yok şunları bilmen, şu kadar işte bilmem neyi bilmen lazım. Kardeşim cenneti cehennemi bil, itaatı bil, ittibayı bil. Bu sana ne yapar? Yeter. Ve şunu bil. Allah'tan ve Resul'dan geleni kabul etmediğinde iblis gibi başına ne geleceğini öğren, ayağın kaymaz. Ama iblis gibi beni önce yarattın, onu sonra deyip aklını devreye sokarak kendi aklını gelen vahyin önüne Allah Azze ve Celle'nin sözünün önüne geçirirsen kendini haklı da görsen haklı haklı o ateşin içine ne yaparsın? Ala hakliyim diye girersin ve kaybolur gidersin. Allah bizlere hayır versin, hayirden ayırmasın. Evet demek ki en güzel manayı Kur'an ve Sünnet'te görüyoruz. Hatta eğer kabakat kalpli, katı yürekli olsaydın, çevrenden insanlar dalılı giderdi. Öyleyse onlara bağışla, onlar için Allah'tan af dile. Karar verdiğinde de Allah'a Tevakkül et diyor. Hepinizin bildiği Alimran 159. ayet. Burada bir iş için karar verme, o konuda gerekli önlemleri alma, ön hazırlıkları yapmaklı olur. Bu zaten doğal bir şeydir ki insan işine gücüne gitmeden önce yanlarına bir takım bir şeyler alır. Mesela bir yere gidiyor, araç gereç aldığı gibi. İşte ihtiyaç duyduğu paraydı, malzemeydi, silahti, ilaçtı. Artık her neyse koruyucu maddeydi, yiyecekti, içecekti gibi. Artık ne gerekiyorsa taşıyabileceği şeylere ne yapar? Yanına alır ki mantıklı olan da budur. E şimdi şurada bir iş var aşağıda. Buraya gelen bir adam, adam bir iş yapacak, aleti, edevatı, orada kullanacağın malzemesi yanında değilse o iş olur mu? olmaz. İşte bütün、e, burada tevekkül meselesinde de bunlardan birincisi karar verme, ikincisi de Allah'a nedir tevekkül etme. Yani önce hazırlığını yapacaksın, her şeyini halledeceksin, sonra neticeyi Allah'a bırakacaksın. Ha ne yaparsan yap, her şeyi ayarladın,、e、bir de bunun bir kader yönü var. Allah razı değilse Sen ne yaparsan yap, aynen İbn-i Abbas radiyallahu anh'dan gelen rivayette olduğu gibi, bütün insanlar bir araya gelse, sana bir şey vermek istese, hayırda ya da şerde, Allah istemedikçe bu olmaz diyor. Yani bir de bunun neyi varmış? Allah'ın takdiri. Yani iman meselesinde, işte Allah'a iman, meleklere iman, meleklerin getirdiği kitaplara iman, peygamberlere iman, Ahiret gününe iman, hesaba iman, bir de kadere iman dediğimiz ne var? Bir cüz var. Allah'ın razı olduğu şeyden acaba taksiminden, görünüşünden, yaşamından, sıhhatinden, ırkından, cinsinden razı mısın? Bir de ne vardır? Bunlar vardır ki bu da、e, kaderle tevekkülün çok çok sıkı bağı olduğu noktalardan vardır. bir tanesi kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayirden ayırmasın. Ama önce karar, sonra Allah'a tebakkül. Evet. Onun için karar veremeyen insanların hep bocalama içinde、e, olduğunu görürsünüz. Yani kararsız bir mekanizmada ne yapmaz? Düzgün işlemez. Kararını veren Hedefi olan insanların meselelere hep istikrarlı gittiğini ve birçok şeyi ne yaptığını, başardığını görürsünüz. Mesela Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk cenge çıktığı o Bedir kuyularına geldiğinde sahilde dolaşıp durdu. Bir türlü Bedir'e ne yapmadı? Gelmedi. Ensardan biri çıkıp ne dedi? Anladık ki diyor sen bir şey için çıktın ve dönüp duruyorsun. Vallahi sen bizi Denize sür desen biz ne yaparız? Denize süreriz. Yani İsrailoğlu'nun yaptığı gibi biz yapmayız. Onlar ne dedilerdi? Git Rabbinle sen savaş dedilerdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sözü yani karşıdaki kararlılık sözünü alınca şu sözü söyledi. Hiçbir peygamber savaş kastıyla bir yeri terk ettiğinde savaşmadan geriye dönemezsin. Buyurun Bedir'e denir. Anladınız mı? Ashabından böyle bir kararlılık sözü gelmeden Bedir kuyularını ne yapmadı? Göstermedi. Onun için önce karar, sonra da Allah'a nedir? Tevekküldür. Evet. Rabbim bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Ee, karar olmadan Allah'a tevekkül olursa ne olur? Bu Ancak gaflet içinde bilinçsiz bir şey olur ki bu tevekkülde tevekkül değil. Aynen geçen hafta sizlere aktardığım gibi tevakül derler Arapça'da buna. Adamın birini Ahmet'e getirmişler. Demişler ki Ahmet bin Ambel'e Allah kendisinden razı olsun. Bu adam kervanla gideceğim, hacca gideceğim hiçbir şey yok. Yanımda erzak çıkı götürmeyeceğim, Allah'a tevekkül edeceğim diyor. Ahmet demiş ki adama kervandan ayrı gideceğim, Allah'a tevekkül edeceğim, hacca gideceğim. Yok demiş, ben kervandan gideceğim, hiçbir şey götürmeyeceğim, Allah'a tevekkül edeceğim. Ahmet de demiş ki sen desene kervanın erzakına tevekkül ederek gidiyorsun. Yani Allah'a tevekkül etmiyorsun. Onun için karar verip hazırlığını yapmadan. Tevekkül gündeme ne yapmaz? Gelmez. Boştur. Amaçsızdır ve bilinçsizdir. Yönsüzdür. İşte insanın da bu dünyadan nasibini alabilmesi için sebeplere sarılması konusunda ilahi öğütler vardır ki Allah Azze ve Celle mümin kişiye alacağı bütün önlemlerden ve yapacağı bütün hazırlıklardan sonra işini ona havale etmesini istemiş. Eğer müminseniz Allah'a Tevekkül edin buyurmuştur. Çünkü bu bir gerçek kardeşlerim. İnsan ne kadar tedbirli, hazırlıklı olursa olsun, eğer Allah dilerse onun bütün tedbirlerini, hazırlıklarını boşa çıkarır. İşini, gücünü ne yapabilir? Alt üst edebilir. Bunu hikmetinin ve takdirinin bir sonucu olarak yapar. Neden, nasıl, sorusunu ne yapabiliriz? Soramayız. Bu Allah'ın takdiridir. İşte... Bu halde bütün hazırlıklardan ve alınacak bütün tedbirlerden sonra Allah'a tevekkül etmek ilahi bir emir olduğu için biz tevekkül ediyoruz. Anladınız mı? Müminin gaflet içinde olmadığıının ayrıca da bu nedir bir kanıtıdır. Evet. Peki insanın tevekküle ihtiyacı var mıdır? Evet. İnsanın tevekküle ihtiyacı vardır. Gerek şahsiyle, gerek aile işlerinde, gerek çocuk terbiyesinde, gerek sağlığıyla, gerek ticaret işi yapıyorsa tüccarlığıyla ticari ilişkilerde, gerek memursa çalıştığı yerde, kısaca hangi iş alanında olursa olsun insanın、e, hesapta olmayan birçok iş ne yapabilir, çıkabilir insanın tevekkül'e ihtiyacı vardır. Alınan tedbirler, yapılan istişareler, hatır ve hayale gelmedik niche sebepler yüzünden hükümsüz kalabilir. Yerden gökten beklenmedik niche afetler, insan gücünün, kudretinin önleyemeyeceği niche engeller belirlir. Veya insan sağlıklıdır, sıhhatini kaybedebilir. Malı yerindedir, malını kaybedebilir. İşleri yolundadır, işler ne yapabilir, durabilir. Bugün bakın. Belki en zengin Suriye'nin bazı şehirleriydi. Bugün insanları nedir? İhtiyaç içinde bir evi, bir barkı kafasını sokacak belki sıcacık bir yuvası nedir? Yoktur. Onun için tedbiri alıp takdiri ne yapacaksın? Allah'a bırakacaksın. Bütün ilişkiler ne yapabilir? Birden bozulabilir. Kurulan bütün hayallerde ne yapabilir? Suya düşebilir. İşte bütün isteklerimize ulaşma. elimizden gelen bütün gayreti sarf edip çabaladıktan sonra hiçbir şeye kabul, kapılmadan neticeyi, her şeyi Allah'a bırakmak gerekir. Evet. Şimdi burada tevekkülün manası sarf ettiğimiz bu gayretlerin mahsul vermesi, boşa gitmemesi için Allah'tan başarı ve yardım dileme. Ve ancak ona güvenme Bu ise maddi kuvetten sonra manevi kuvveti de kazanmayı gerektiriyor ki şu alde tevekkül manevi bir yardım isteme anlamına gelir ki her işte her Müslümanın buna nedir ihtiyacı vardır. Allah kendisine güvenip dayananlardan edilirsiniz. Evet. Peki tevekkül nasıl olmalıdır? Çalışmanın sebeplere yapışmanın ihmali tembellik demek olduğuna göre. Tevekkül ile tembellik arasında da ne vardır? Bir zıtlık vardır. Aylak aylak yatıp, çalışmayıp, ağzını açıp, armut piş, ağzıma düş gibi hareket ederek tevekkül ne yapılmaz? Yapılmaz. Muhakkak bir çaba, bir gayret göstereceğin neticesini Allah'a bırakacaksın ki derse başlarken ilk zikrettiğimiz hadis-i şerifi hatırlayacak olursanız Siz Allah'a gereği gibi tevekkül edebilseniz şu aç karna yuvadan havalanıp tok karna dönen kuşlar gibi ne yaparsınız? Rızıklandırılırdınız diyor. Demek ki insanda、e, aklını da devreye sokarak mantık çelmesiyle diyeyim. Şeytanın da vesvesesiyle kaderde birçok müşkülata insan düştüğü gibi tevekkül meselesinde de mantıken、yani、insanlar var. Birçok çelişkiye ne yapabilir? Düşebilir. O yüzden şunu aklımızdan kesinlikle çıkarmamamız gerekiyor ki kardeşler. Allah kendisinden razı olsun. Bizi de beraber haşre eylesin. Ali radiyallahu anh. Ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan ayağının üstünü mest ederken gördüm. Halbuki... Kirlenen yere basan yer neresidir? Altıdır. Eğer mesledilmesi gereken bir yer varsa o da nedir? Ayağın altıdır. Fakat İslam dinini, akıl dinini, mantık dinini, rey dinini olsaydı ben ayağımın altına meslederdim, üstüne değildir demiştir. Öyleyse İslam dininin akıl dini, rey dini, kıyas dini olmadığını anlayalım. İslam dini nedir? Vahiy dinidir ve akıllı olanların dinidir. Aklını vahye dayandıran insanların dinidir. Aklı vahyin önüne geçilen, sorgulayanların değil. Evet, tevekkül işte bu şekilde gündeme gelir. İslam dininde tevekkül farz, tembellikse haramdır kardeşlerim. Tevekkül etme görevi nifası Allah'a havale etmek değil, Emri ve kararı Allah'a bırakmadır. Cümlemi tekrarlıyorum. Tevekkül demek görevin ifadesini Allah'a havale etmek değil, emri ve kararı Allah'a bırakmaktır. Görevi sen yerine getireceksin. İşi yapacaksın, helalini yapacaksın, doğrusunu yapacaksın, doğrusunu söyleyeceksin, tembellik yapmayacaksın. Ama o konudaki şeyi ne yapacaksın? Allah'a bırakacaksın. Bit. Neticeyi. Ona bırakacaksın. Allah'ın emrini canlan başlan yerine getireceğin, kısacası tevekkül görevi havale değil, kararı havaledir. Birçokları bu konuda görev kaflete düşmüş, tevekkülü vazifeyi terk etmek sanmışlardır. Yani kulluk görevlerinin yerine getirilmesini Allah'a havaledip emir ve komuta merci olarak kendilerini görmek isterler. Sanki kul vazifesiz oturacakmış, namaz, oruç, zekat, cihat gibi görevleri Allah-u Teala ona emredip yaptıracakmış da haşa onun yerine Allah yapacakmış gibi batıl bir zihniyet taşırlar ki bu nedir? Batıldır. Aynı İsrailoğulların vaktiyle ey Musa git sen de Rabbinle birlikte onlarla savaş, savaşın işte burada oturup biz duracağız diye. dedikleri gibi bu böyle değil bu ise Allah'a tevekkül ve itimat değil onun emrine güvensizlik ve tevekkülçüzlüktür ki Allah korusun bu da nedir aynı zamanda küfürdür ki insanı ne yapar kafir eder Allah Azze ve Celle Allah hakkında o çok yanıltıcı şeytan sizi yanılgıya düşürmesin ayetinde uyarıldığı gibi bu ancak şeytanın nedir aldatmasıdır İşte iyi bilinmelik ki tevekkülün belirtisi emre gönül rızasıyla vazifeyi ve sevgiyle yerine ne yapma getirmektir. Yani huşuyla görevi eda etmektir. Aynen kuluk、e, ibadet meselesini anlatırken、e, ibadette bir örnek vermiştik hatırlarsanız geçmişteki derslerden. Kulluk ve kölelik arasındaki fark hatırlıyor musunuz? Şimdi köle de bir yerde kulluk yapıyor, yani aynı gibi gözüküyor, ama birisi istemeyerek, zorla, boyun eğerek o görevleri yerine getiriyor, birisi ise he, gönlün rızasıyla severek o vazifeyi ne yapıyor, yerine getiriyor. İşte kullukla kölelik arasındaki fark nedir? Budur. Yani ibadeti kulluğu anlattığımızda huşu içinde boyun eğen, gelen emirlere boyun eğen ve gönül rızası ile yerine ibadetleri getiren. Köle böyle değil ama. Köle nedir? Ancak zorla. Köle olduğu için onu yapıyor. Köle olmasa sen ona onu kesinlikle ne yapamazsın? Yaptıramazsın. Evet. Fark bu kardeşler. Evet, Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın.、Tebe、tevekkül konusunda da dikkat edilmesi gereken noktalar vardır ki, bunlardan birincisi tembellik etmemek. Yani bir maksadın ele geçirilmesi için insanlarca öteden beri bilinen meselelerden birisi, Başvurulan sebepler, tedbirler ve çareler neyse, onları tatbik etmekten mümkündür. Yani insan ev yapar, duvarını yapar, kapısını yapar, bacasını yapar, çatısını yapar, camını yapar. Niye? Hep bunlar、e, geçmişten günümüze kadar sebeplerin neticesinde alınan nedir? Tedbirlerdir. Soğuk girmesin, haşere girmesin, yağmur girmesin. İşte şu olmasın, bu olmasın neticede öyle bir hale gelmişiz. Bugün Peygamber Aleyhisselam'ın ilk yaptığı mescitten, günümüzdeki mescitler aynı mı? Yani o günkü yapılan o şartlardaki o、e, günümüze göre çok şey olan、e, standartları düşük diyelim. Sadece duvarı, üstünde、e, hurma kütükleri. Arada hurmanın kapları ama ihlas var, samimiyet var, kardeşlik var, paylaşım var değil mi? Yağan yağmur dahi Peygamber Aleyhisselam'ın alnına ne yapıyor? Çamur yapıyor. Bugün alttan ısıtmalı, gökten işlemeli, bilmem neli kapuları kocaman demir kilitlemeli, altları güzel halılamaları. rengarenk böyle ses tonları değişik şeyi, imamları, hatıpları her şeyleri var ama ne yok? İhlas yok, kardeşlik yok, aynı safa gelip de duran insanlarda ruh yok, iman yok, hiçbir şey yok. Yok, olu yok. Ama o gün yerde toprak var, ihlas var, samimiyet var. Yani kişilerin nereye döndüğü, ne yaptığı nedir belli. Bugünkü insanlarda tembellik var, ee, hedef yok, sebep yok, tırhit yok, bir gaye, bir amac nedir? Yok. Allah bizlere hayır versin, hayirden ayırmasın. Ee, Allah Azze ve Celle bu meselede bize tembellikten ne yapın uzak durun diyor ama onun da koyduğu nedir bir düzen vardır. O düzeni Adaletten Allah Hazire ve Celle ne yapmıştır, korumuştur. İnsanların sebeplere sarılıp kendine düşeni yerine getirdiğinde hiçbir sıkıntı nedir? Yoktur.、Eh. Mesela düşünün yaratılışa bakıyorsunuz, Adam Aleyhisselam'ın yaratılışıyla, hava nemimizin yaratılışı aynı mı? Değil. Ama neticede nedir? Yaratılıştır. İsa Aleyhisselam'ın yaratılışı da yaratılış. Bizim yaratılışımızda nedir? Yaratılıştır. Allah Azze ve Celle her şeyi ne yapmıştır bir sebebe bağlamıştır. Birisi çıkıp da ben işte evlenmeyeceğim ama benim çocuğumu olsun ne yapamaz diyemez. Sen İsa Aleyhisselam değilsin, ananda senin Meryem değ. Onlar ayrı bir sebep, bir hikmete binaya ne yapmıştır Allah'ın takdiriyle bunlar olmuştur. Evet. İkincisi sebeplerin gerçek kıymetlerini bilmek. Yani bunların kıymetini Allah'a karşı birer dilek vasıtası olmaktan ibarettir ki aslen tesirinde Allah'tan olduğunu bileceksin. Yani sebepler ilahi tesirin meydana gelmesi için birer nedir? Yol üzerinedir ki Allah tarafından bize öğretilmiş ve düzenlenmiştir. Kendisinden ancak o yollarla yardım gerekir. Fakat maksadın meydana gelmesi ki bir Müslüman olarak sebeplerden değil, Onları yaratıp bize bildiren yüce Allah'tan beklemek gerekir. Çünkü her şeyin yaratıcısı ve yönlendiricisi nedir? Odur. Biz çalıştık, çabaladık artık o ister istemez olacak demeyin. Tesiri Allah'tan bekleyin. Biz istedik Allah müsaade ederse olur. Çünkü nice çiftçi vardır ki ektiğini ne yapamaz? Alamaz. Hatta ekin bitmiştir. Kimi yere yağmur yağar, rahmet olur. Aynı yağmur o tarlanın yanındakine ne olur? Azap olur. Ekini ne yapar? Biçer, götürür. Onun için Allah neyi takdir eder, neyi müsaade ederse o olur deyin diyor. Evet. Her hususta Allah'tan başka hiçbir şeye güvenmemek. Nice insanlar vardır ki kardeşlerim, ellerindeki servete, sahip oldukları güce, kudrete Ne yapmışlardır? Tahsiline, oğluna, kızına, malına, sülalesine yani elindeki her şey ne varsa onunla gönlünü doldurmuş, onunla emniyetle bakmış. Allah'a tevekkül ne yapmamıştır? Yapmamıştır ki bu da büyük bir hatadır. İnsan ne yaparsa yapsın güç, kuvvet, kudret kimindir? Allah'ımdır. Bununla alakalı da geçen derste de işledim. Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da verdiği birçok kıssalar vardır. İşte bana bunu veren ahirette de verecektir dediğinde yanındaki arkadaşı öyle deme. Suyunu çeker de aramaklan bulamazsın. Çardağını başına geçirir de sana yardımcılar da ne yapmaz olmaz. Veyahut onun iki eli kurusun kurudu da neden indi bu ayetler? Allah bana burada bu kadar mal mülk evlat verdiyse orada da ne yapar? Verir bu düşünce var. Halbuki bu böyle değildir. Allah'a hakkıyla güveneceksin. Onun verdiğine değil. Çünkü o ne yapabilir? Her zaman değişebilir. Gücün gidebilir. Kuvvetin gidebilir. Kudretin ne yapabilir? Gidebilir ki bunda peygamberlerin başına gelen kıssalara baktığınızda denendiklerine, sınanlıklarında bir Eyüp Aleyhisselam'a, bir Süleyman Aleyhisselam'a meseleyi daha rahat ne yaparsınız? Anlarsınız. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Böyle yapan insan ancak Allah'tan gaflet içinde olan insandır. Her teşebbüsü, her kuvveti insan ne yapacak? Allah'tan bekleyecek. Düşünün mesela Musa aleyhisselamla alakalı bize verilen kıssaya baktığımızda Allah azze ve celle Musa ile Harun aleyhisselamı Firavun'a gönderirken ona git yumuşak davran. Ola ki anlar diyor. O azdı dediğinde Musa Aleyhisselam demiyor ki Allah beni seçti. Bu kadar insanın içinde beni gördü. Beni kuvvetli gördü. Ne yapmıyor? Demiyor. Allah'a tevekkül ediyor. Ya Rabbi dilimdeki düğümü çöz. Göğsümü ne yap? Geniş tut diyor. Yani, firavun gibi birine gidiyor. Göğsüme korku atma diyor. Kardeşim Harun'u da ne yap? Bana yardımcı kıl. Niye? Seni çok çok analım, çok çok zikredelim diye diyor. Düşünün bir insan, hani sadece ufak bir detayına girmek istiyorum. Ne olursa olsun şeytan tek kişiyle beraberdir. İki kişiden nedir? Beridir. Düşünün şimdi çok yüce bir göreve çıkan her kim olursa olsun, iblis bitip ne yapabilir? Boş kaldığı, kafil olduğu her noktada insana vesvese verebilir. ama yanındaki insan da senin gibi ise sürekli Allahhan olur sürekli ozikle dilirse dil onlan kalp onunlan gönül onunlan ıslak kaldığında ne olur insanın kaflete düşmesi Allah'tan gayri hareket etmesi mümkün değildir. Allah hepimize. rahmet etsin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Geçen hafta da zikrettiğimiz hadis-i şeriflerden bir tanesi Tabaran-ı Mugcem-i Sair'in Dört Noğlu rivayeti öyle bir zaman gelecek ki diyor aleyhissalatü vesselam yanında altından, dinardan yani parası, pul altını olmayan dünyada zevk almayacak, zevk almayacak diyor. Peki bu Müslüman mı? Müslümanın halini yoksa gayri bu Müslümanın halı değil. Çünkü Müslüman yarına Allah lan bakar. Ancak kafir yarına cebindekiyle malıyla gücüyle bakar. Müslüman ancak Allah lan bakar. Çünkü Müslüman Allah'ın verdiği her ne olursa olsun olduğu gibi Ebu Bekir'ler Ömer'in yarışmasına bakın Allah kendilerinden razı olsun. Ne bıraktı? Her şeyi Allah'a. Sen malımın yarısını bıraktım diye. Yani yarısı nedir diye sorsan öyle yatlar, gatlar falan değil yani üç günlük iyi aşe de değil yani bıraktı yarısına. Allah bizlere öyle iman nasılsın kardeşler?、Evet. Demek ki dayanan Allah'a dayanacak ve tevekkül eden ne yapacak Allah'a tevekkül edecek. Hiç kimseye, hiç kimsenin malına. Veya ot da o kervanın çokluğuna infağına ne yapacak? Tevekkül etmeyecek, Allah'a hakkıyla ibadet edecek, şükrünü ifa edecek, ibadetlerini eda edecek ve her işini Allah'a havale edecek. Ve ondan gelene de ne yapacak? Rahatsız olacak. Verdiğimiz misallerde olduğu gibi, hem iman ettim. Hem kadere de iman ettim, taslak ettim deyip de başa geldiğinde ya kapatacak, yırtıp Allah'a isyan ne yapmayacak, etmeyecek. Evet. Bir de kardeşlerim, tevekkülün anlaşılabilmesi için sebat kelimesinin anlaşılması,、e, düzgün yerli yerinde kavramın oturması gerekir dedik ilk dersimizde. Nedir sebat? Sebat kararlı olma, sözünde durma, ahde vefa etme. Bir konuda iyice düşündükten sonra verilen karardan dönmeme demektir. Bunlar tevekkülün alt yapılarıdır. Sebat ahlaki, imani, tevhidî faziletlerden bir tanedir, bir tanesidir. Sebat ve metanet herhangi bir konuda. İyice düşündükten sonra verilen karardan asla dönmemek demektir. Çünkü mesela savaşta cihatta sebat bir kelimesini değiştireceğim. Nice az topluluklar vardır ki koca koca toplulukları ne yapmıştır? Kalebe çalmıştır. Bunun sebebi nedir? Kararlılıktır. Sebatdır. Veyahut bir savaşta hurma dağıtılmış. Kaç tane? iki üç tane yani iyi ayışı o günkü o kadar soruyor sahabenin bir tanesi ben bu savaşta öldürülürsem karşılığı ne cennet diyor kılıcının kınını kırıyor hurmaları havaya atıyor ben cennetin kokusunu duyuyorum diyerek ne kadar kalabalık kafir topluluğu varsa aralarına dalıyor ve hakikaten de parça parça oluyor ve ne yapıyor şehitlik şerbetini içiyor Allah hepimize hayır versin, hayirden ayırmasın. Ama sebat etmezse bir insan, kararlı olmasa. Aynen savaştan bir örnek daha verelim. Bir adam geliyor, falan cennette şehit oldu dediğinde, Ali sallallahu aleyhi ve sallam ne diyor? O cehennemde diyor. Adam diyor ki, o diyor böyle çarpışarak böyle böyle oldu. Allah resulü diyor o cehennemdedir diyor. Sahabenin bir tanesi ben şahidet ederim ki sen Allah'ın Resulusun, ben onu kendime hami kıldım. Nereye girdiyse ben de peşinden girdim. O kahramanca savaştı. Ne kadar kafir topluluğu varsa gözü kara olarak daldı. Ama bunun neticesinde birçok yara aldı ve bu yaralarına ne yaptı? Dayanamadı acısına en son intihar etti ve neticede ölümünü onundan noktaladı demiştir. Bu da nedir? Kararlılığı sebatını ne yapmış? Bozmuş. neticesini, son ahiretini, o noktayı ne yapmıştır, karartmıştır. İşte sebat dediğimiz bir konuda, bir şeyde iyice enine boyuna düşünüp karar verip bir daha asla ne yapmama dönmemedir. İşte sebat, azim budur. İşte bu da sözünde, özünde, görüşünde, cesaretinde, kahramanlığında ne kadar yürekli insanların çıkmasına ne yapmıştır. sebep olmuştur. Düşünün, bir sözünde, özünde, davetinde korkak, e, tabansız, e, ileri geri oynayan, bir şeyle karşı karşıya geldiğinde geri adım atan, hakkı konuşmayan, hakkı dile getirmeyen veya er meydanına çıktığında kaçan, çıkamayan bir insan、e, ne kadar örnek olabilir ki kardeşler? İşte sebat, O davanın, o insanın, o meselenin ne yapmasını istikrar sağlamasına sebep olur ki bu da çok çok önemli meselelerden bir tanesidir ki bu da ancak iradeli, karakterli insanlara nedir? Faziletidir. Allah hepimize hayır versin. Bu büyük bir meziyettir. Ancak her kişi de tevhid, iyi ehli insanlar da olur ki Allah hepimize bunu nasip etsin. Hani cesur yürekli insanlarda olan iman ehli insanlardadır. Evet, sebat ve metanet sahipleri yapacakları işlere önceden iyice düşünür, lehinde aleyhinde olan bütün sebepleri karşılaştırır, ölçer, tercih sebeplerini bulur, ona göre karar verir. Böyle verilmiş kararlardan da asla ne yapmazlar dönmezler. Demek ki örnekte verdiğimiz gibi. <gülüyor> Karşılığında ne var? Cennet. Cennet diyor. Ben artık cennetin、yani、ölçüyor, biçiyor.、E, her canlı için takdir edilmiş bir ölüm yok mu? Yatağında da ölsen öleceksin. Harp meydanında ölsen de öleceksin neticesinde. Aynı Ömer radıyallahu anh'ın ettiği dua gibi İmam Bukhari, İmam Malik muvattasından naklediyor. Allah'ım bana Resulün şehrinde şahideti nasibeyle diyor, değil mi? Ettiği dua bu. Sahabeler ne diyor?、E、Mekke Medine müşriklere haram kılınmışken sen nasıl burada bir böyle bir ölüm istiyorsun? O istersen <gülüyor> olur di.、E、öldü mü? Öldü. Nerede öldü? Medine'de öldü. Nasıl öldü? Bir müşrik, bir köle, mecusi bir köle, zehirli hançerle ne yaptı? Hançerledi. Şehit oldu mu? Oldu. Ömer'in zaten takdir edilmiş bir eceli vardı. Ölecekti. Ama ettiği dua, şehit olmaya arzulaması neticesi ne oldu? Bu da kader yönüyle ve istikrarlı olmayla alakalı meselelerdir kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın demek ki enine boyuna düşüneceğiz ama bu da ancak sağlam karakterli hedefi olan tevhid ehli insanların yapacağın mezhiyetlerden bir tanes. Yani yaşarken sebebi, gayesi, hedefi olmayan, menzile olmayan insanların mezhiyetleri bunlar nedir? Değildir. Evet. Ne sevinç? Ne üzüntü, ne menfaat, ne heyecan, ne de başka bir şey metin olan adamın kararından ne yapabilir? Döndüremezsin. Aldığı kararı aynen ne yapar? Uyar. Çünkü sebat, yani kararlılık nedir? Önceden enine, boyuna, lehine, aleyhine olan şeyleri düşünüp ne yapma? Ona göre karar vermedir. Evet. Önderler ve önemli mevkilerde bulunan kişiler sebat ve metanet sahibi olurlarsa çevrelerindeki insanlara güven, cesaret kaynağı olurlar. Mesela İbni Mesud Allah kendisinden razı olsun. Biz diyor bir savaşta tir tir titredik hatta katırların altına saklandık diyor. Hatta diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çevresine geldik de diyor korkuyu yendik ama yine tir tir titriyorduk diyor. Sadece diyor onda korkunun eseri yoktu, katırını diyor kaç kişi tutuyorduk diyor müşterinin içine dalacaktı diyor yani düşün ya biz diyor korkudan titrerken o nerede kalabalık müşrik varsa grup onlara diyor atılmak istiyordu diyor. E şimdi böyle bir liderin yanında insan korkuyu yener mi? Yener tabii çünkü bir örnek var önünde işte metanetli olan liderler çevrelerindekine her zaman nedir? Güven verir, esenlik verir, metanet verir kardeşlerim. Güven kaynağıdır. Böylece de onlar da işlerinde başarılı olduğu gibi tabiyetindeki insanlarda ne olur? Karakterli insanlar ve başarılı insanlar olur. Metanetli, yürekli, sebatlı, tevekkül eden insanlar, liderler, davetçiler olduğu müddetçe onların tabiatındaki insanlar da aynı ondan alacakları O örneklikten ne yapacaktır, onlarla da bu meydana gelecektir. Allah böyle insanların sayılarının artıtsın kardeşlerim. Evet. Rabbimuz Subhanahu ve Taala Kitabında dediği gibi, ey müminler bir düşman topluluğuyla karşılaştığınız zaman sebat edin Allah'ı çokça anın ki kurtulasınız. İşte bu ayette kardeşlerim sebat ve metanetin. Harpte zafere erişmek ve kurtuluşa ulaşmak hususunda önemine işaret eder ki bu da başarılı olma ancak düşmana galip gelme ancak Allah'a tevekkül etme sebat ve kararlı azimli olmakla alakalı olan meselelerden bir tanesidir. Harp sahasına da baktığımızda zaten kardeşlerim mesela Müslümanlar azınlıkta kafirler çoğunlukta. En ufak bir şeyde kafirler çok güçlü, tehditli olduğu halde neden dağınıp gidiyor?、He? Bir tablo çizin bakın. Şimdi sahabelerin öne doğru öne doğru atılıyorlar. Niye? Ne diyor dinimiz? Kim Allah yoluna öldürülürse nedir? O şehiddir ve ona ne yapar? Cennete girer. Kaybetmiyor adam. Ve bir şehit akrabasından şu kadar kişiye şahid eder diyor yani. Onlara ne yapar? Şefaat eder. Şimdi karşıya bakıyorsun. Adam bir mevki elde etmiş, bir mal, bir kadın, bir çocuk, bir güç elde etmiş ki savaşa giderken bakın kâfirler hep ağırlıklarıyla gider. Şimdi diyor ki ben ölürsem karımı şu alacak, malımı bu alacak, mevkiyim gidecek, yerime şu geçecek. Adam en ufak bir şeyde fırıveriyor. Çünkü onun bir öyle bir kavgası var. Müslümanlara öyle bir şey yok ki. Alırsan nesin? Şeyhitsin. Nereye gideceğin? Cennete bitti. Ben yaşamak istemiyorum. Ben cennetin kokusunu görüyorum, kohurleri görüyorum diyerek ne yapıyor? Gidiyor. Allah hepimize hayır versin. Demek ki Allah'ı zikrettiğin, ona tevekkül ettiğin zaman sana Allah'ın neyi var? Yardımı var. Ne zaman güç, kuvvet, kudretin kendinde olduğunu görürsen, işte o zaman çok bile olsan helak olmuşsun demektir. Evet. Sebat ve metanette aşırı gitmekte inattır kardeşlerim. Yokluğa da yokluğu da kararsızlıktır. Her ikisinin de terk edilmesi gerekir. Kötü huylardandır. Her meselede. Orta yollu olunması gerektiği gibi bu konuda da insanın vasat olması gerekir. Yani aşırıya ne yapmaması? Gitmemesi, gitmemesi, inada düşmemesi gerekir ki her meselede olduğu gibi vasat olma insanı ne yapar? Her zaman hayra götürür. Allah subhanahu ve teala öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. hakkı hak bilip hakka tabi olan batılı da batıl bilip ondan uzak kalan samimi kullardan eylesin.、Evet. Demek ki tevekkül dediğimizde basit bir mesele nedir? Değildir. Bunun lehte aleyhte öğrenilmesi gereken meseleler vardır. Direkt başka meselelerle ilişkilendirilmesi gerekir ki bunlardan birisi rızık, birisi kader birisi de sebat kelimesidir. İnşallah haftaya sebatı sağlayan, kararlı kılan etkenler nedir? Bunların üzerinde durmaya çalışacağız. Allah Azze ve Celle hepimize mağfiret etsin. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Bizleri hakiki tevhid ehli, tevekkül ehli, アラハンタクテルナザーズオランサンマクウラダネイレス